Latin harflerle Kur'an okumak ve bu okuma yoluyla hatim yapmak kabul olur mu? Arapça öğrenme fırsatı bulamıyorsak meal okumalıyım Meali mi okumalıyız yoksa Latin harflerle mi Kur'an okumaya devam etmeliyiz? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyha Evet Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği Hı -hı. günümüze kadar orijinal ile gelen tek bir kitap, hiçbir kitap, İncil olsun, Tevrat ve diğer kutsal kitaplardan orijinalitesini muhafaza etmiş, Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği şekliyle günümüze intikal etmiş bir kitap Yok. söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim bizim için bir hayat rehberi. Yani her şeyimiz... Ahiretimiz orada, dünyamız, dünyamızı şekillendirecek malumat, bilgiler, hmm. emirler, yasaklar, her şey orada mevcut. E, Kur'an-ı Kerim okunmalı, anlaşılmalı ve yaşanmalı, ideal olan budur. Ancak a, anlamını tam bilemiyorum, yaşayamıyorum diye bir insan kıraattan vazgeçemez. Yani yapabildiği ideal olan nedir? Yapması gereken... Kur'an-ı Kerim'i güzel, e, usulüne uygun tertil ile okumanın gayreti içinde olmalı. Tecvidine riayet etmeli, harfleri, mahreçleri düzgün çıkarabilmeli. Tabi Cenab-ı Hak ne buyurmuş? Onu da anlamaya çalışmalı. Bunun için maallelerden, tefsirlerden istifade edebilir insanlar. Evet. Tabi en güzeli de bu emredilen şeyleri e, bir Müslümana yakışır tarzı anlamak ve onu yaşamak. Olması lazım. Şimdi manasını bilmiyoruz diye Kur'an-ı Kerim'i okumaktan vazgeçemeyiz. Bazen böyle bir anlayış, böyle ifadeler söz konusu olabiliyor. Yani anlamını bilmediğiniz Kur'an'ı niye okuyorsunuz gibi bazılarının böyle bir serzenişi olur ama doğru değildir. Kur'an'ı okumak da bir sevap, evet anlamak da elbette ideal olan ve sevap olan bir husus. Peki bir Müslüman ne yapmalı? Hayat rehberi olan Kur'an'ı öğrenmek için gayret göstermelidir. Hı hı. Ee, okuma kabiliyetini kaybetmemiş her insan aslında Kur'an-ı Kerim'i çok kısa zamanda okur, öğrenir. Yani bu Latin harfleriyle mesela Türkçe'yi yazıyorken ne kadar bir zaman sarf ediyorsak ondan daha azını Kur'an öğrenmeye verdiğimiz takdirde Kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliriz. Günümüzde 80 yaşında 90 yaşında olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen insanlarımız var. Elhamdülillah. Peki bizim öğrendiğimiz Kur'an falanca Hoca Efendi'nin kıraatı kadar elbette olmayacaktır. Çünkü o onun ilmini yapıyor. Biz gücümüz ziyettiği oranda kıraat eyleyeceğiz bunun içinde elimizden geleni yapacağız. yani ayın harfini şöyle çıkardım zı harfi böyle oldu tam yerinde değil gibi e, şeyleri mesele yapmayacağız. Biz öğrenebildiğimiz kadar öğrenecek ve asli şekliyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya gayret edeceğiz. Evet. Peki vaktim yok e, diyen bir Müslümana e, vakit ayırmasını tavsiye ediyoruz. Günümüzde o kadar imkanlar var ki? İsterseniz Kur'an-ı Kerim öğrenmek için bir kursa gidebilirsiniz. İsterseniz internetten, isterseniz televizyonlardan artık bunun eğitimi yapılıyor. E, yahut arzu eder de e, talepte bulunacak olursanız size belki bir hoca efendi, hoca hanım gönderilecek ve size o şey Kur'an-ı Kerim öğretilecektir. Evet. O halde önceliği neye vermemiz lazım? E, ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum düşüncesine sahip olacaksınız. Peki latin harfleriyle Kur'an okuyayım mı yoksa maliyle mi iştigali deyim sorusunun cevabı şimdi geliyor. Bir kişi orijinal metninden Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor ise latin harfleriyle Kur'an okuması elbette yanlış olacaktır. Çünkü Kur'an harflerinin latin harfleriyle tam ifade edilmesi mümkün değil hata çokça olacaktır. Bu şekliyle Latin harfleriyle Kur'an okumak uygun mütala edilmiyor. Bu kardeşimiz ne yapsın? Öncelikle Kur'an'ı orijinal metliyle öğrenmeye gayret etsin. Bu zaman zarfında öğreninceye kadar e, mal tefsir buna benzer ilmihal gibi hı hı. E, okuması gereken e, kitapları e, tefsir olsun, mal olsun o şekliyle okumanın gayret içinde olsun. Ama